Euzu billahi minash racim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min amalina. Men yehtedillehu fele ve men yudlil fel falahu Ve eşhedü en la ilaha illallah ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve resuluh. Ama ba'd fe inna estağal hadîs kitaballah ve hayral hidayeti Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerl umuri muhtesatı ve külle muhtesetin bidâ ve külle bidâtin zalâle ve külle zalâletin finar. Bugün inşallah, ehli sünnet ve cemaatin ayrıcı bazı özelliklerinden başlangıç yapacağız. Öncelikle, ehli sünnet ve cemaatin itikadi alış metotları hakkında bahsedeceğiz. Daha sonra, e, ahlaki özelliklerine diğer fırkalardan ayrıldığı bariz özelliklerine, genel özelliklerine geçeceğiz. İtikadı almada el sünnet vel cemaatin usulü, metodu bunların başında Kur'an ve sünnete uyan her şeyi kabul etmeleri ve bu ikisine aykırı olan her şeyi de reddetmeleri gelir. ehli sünnet vel cemaati diğer fırkalardan ayıran en önemli özellik, ilimlerini Kur'an ve sünnetten yani hakkı kaynağından almalarıdır. Onlar düşünce, ibadet, ahlak, davranış ve muamelelerini tamamen bu kaynaktan temin ederler. Ehli sünnet ve cemaate göre ilmin, hakkın ve diğer şer'i bilgilerin tek kaynağı Allah'ın kitabı ve Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetidir. Hiç kimsenin Kur'an ve sünnetten önce söz söylemeye hakkı yoktur. Onlar Kitap ve sünnet tehlikedir. Çünkü Allah'ın kelamını herkesin sözünden üstün tutar, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği hidayet ve sünneti başkalarının yoluna tercih eder, zahirde ve batında ona uyarlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin tebliğ etmemiş olduğu bir sözü dinlerinin aslı esas haline getirmezler. Bilakis Allah ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin getirmiş olduğu kitap ve hikmeti İtikadlarının esası kabul edip ona itimad ederler. İnsanların isim ve sıfatlar, kader, vaid yani korkutma, iyiliği emir, kötülüklerden nehi ve diğer pek çok konuda birçok konuda birbirleriyle tartışmalarına karşılık, ihtilaf etmelerine karşılık onlar yani ehl sünnet ve cemaat bütün bu meseleleri Kur'an ve sünnete arz ederler. Anlamı mücmel olan yani kapalı olan birçok meseleyi Kur'an ve sünnet ışığında tefsir ederler. Kur'an ve sünnete uyanı ispat, uymayanı ise reddederler. Zanna ve nefsin hevasına uymazlar. Zira zanna uymak cehalettir. Allah'tan gelen hidayeti bırakıp da hevaya uymak ise zulümdür. Ehli sünnete göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve Sellem'den başka hiç kimse masum değildir. Ehli sünnete göre... İmamlar masum değillerdir. Allah Resulünün dışında herkesin sözü alınabilir de edilebilirdi İmamların sözleri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sözlerinden sonra gelir. Ehli sünnet olarak Allah Resulüne uyarlar. Zira onun yasakladığı şeyi yasak olarak kabul etmek vaciptir. İmamların hiçbirisi bu makama sahip olamazlar. Selefin icması Ehl-i sünnete göre hüccettir. Ehl-i sünnet vel cemaat, Allah Resulü'nden sonra Allah'ın dinini en iyi bilen kimselerin sahabeler olduğuna iman eder. Bütün sahabeler Allah Resulü'nün masum olduğunda icma etmişlerdir. Hiç kimsenin onun emirleri dışına çıkması caiz değildir. O halde onların icmaları şer'i ve bağlayıcı bir delildir. Onların icmalarıyla amel eden herkes onların cemaatine katılmış olur. Cemaat onlardır. Çünkü cemaat içtima demektir. Bunun karşıtı zıttı ise ayrılıktır. Velev ki cemaat adı bir araya gelen topluluğa da verilmiş olsa durum böyledir. ehl sünnet ve cemaat kendilerinden önce gelmiş olan muhacir ve ensarın yoluna uyan kimselerdir. İcma ilim ve dinde itimat edilen üçüncü esastır. Gerçek icmada yine onların icmadır. Onlardan sonra gelenler arasında pek çok ihtilaflar meydana gelmiş ve ümmet çoğalmıştır. Böylece sahabenin icması da hatadan uzak kalmaktadır. İslam dininin aslı, kitap, sünnet ve Müslümanların üzerinde icma ettikleri esaslardır. Hiçbir söz ve içtihadı Kur'an ve sünneti arz etmeden kabul etmezler. Ehli sünnet, Allah Resulü'nün sünnetine, onun cemaatine ve bu cemaatin yolundan gidenlere, onların yöntemlerine, metotlarına uyan kimselere tabi olur. Onlar hiç kimsenin söz ve iştihadını Kur'an ve sünnete arz etmeden kabul etmezler. Onlar meselelerini ancak Kur'an, sünnet ve selef-i salihinin icmasına göre ele alırlar. Dinlerinin zahir ve batınını ancak ondan, onlardan alırlar. Hiçbir şekilde ne akıl, Nerey ne de kıyasla Kur'an ve sünnete karşı gelmezler. Öyleyse ehli sünnet vel cemaat amel ve itikatta ancak selefi salihinin ilmine ve yoluna tabi olur. Kim ilmini onlardan alır ve onların cemaatine bağlanırsa onların usul ve metoduna uymuş olur. Zira sahabe, Allah onların hepsinden razı olsun, ilmi ve Kur'an tefsirini doğrudan doğruya Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'dan almışlardır. Onlar bu ilmi tabiine öğretmişler. Onlar da Allah Resulü'nün sözünü bırakıp kendi sözlerini ön plana çıkarmamışlardır. Bilinmesi gereken diğer bir husus da Kur'an ve sünnetin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tarafından yapılan tefsirinin bilinmesi dolayısıyla lugat ehlinin tefsirine gerek kalmadığıdır. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tarafından açıklanan bir şeyin dil alimlerinin istidlallerine ihtiyacı yoktur. Allah'ın ehli sünnete vermiş olduğu en büyük nimet kitap ve sünnete sarsılmaz bir biçimde sarılmalarıydı. Dolayısıyla sahabe ve onlardan sonra gelen tabiun'un üzerinde ittifak ettiği usule buna aykırı söz, içtihat, duygusallık, akılcılık, kıyas, vecid ve keşf gibi kavramların içerdiği anlamlar ile itiraz etmek hiç kimsenin asla kabul edemeyeceği bir şeydir. Onların nezdinde kendisine uyulan yegâne imam Kur'an'dır. Bunun için seleften hiç kimse de Kur'an'a aykırı olan bir söz getirilememiştir. Onlar arasında aklın öncelik kazanması, naklin de sonraya bırakılması veya tevil edilmesi gibi bir davranışı görmek mümkün değildir. Selef bir ayete ancak diğer bir ayetle tefsir veya tevil için yaklaşır. O ayette ilkinin ya açıklayıcısı ya da neshedicisi olurdu. Bir de onu Allah Resulü'nün sünneti ile tefsir ederlerdi. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti Kur'an'ı açıklama mahiyetindedir. Kur'an'ın beyanıdır. Allah Azze ve Celle kitabında şöyle buyuruyor. İlk muacirlerden ensar ve onlara ihsanla, güzellikle tabi olanlardan Allah razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Allah onlara içlerinde ebedi kalacakları, altlarından ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. İşte en büyük nimet, en büyük başarı budur. Allah Teala, Onlara uyanlara da cennet vaat etmiş ve kendilerinden razı olduğunu beyan etmiştir. Kim onlara tabi olursa onlardandır. Zira onlar, nebilerden sonra en hayırlı insanlardır. Muhammed aleyhisselatü vesselam, ümmeti içindeki en hayırlı insandır. Bundan duaydır ki, onların amelleri, ilim ve dindeki sözleri, sonradan gelenlerin söz ve amellerinden daha üstündür. Kitap ve sünnetin bildirdiği üzere onlar kendilerinden sonra gelenlerden daha üstündürler. Aleyküm selam ve rahmetullah. Onlara uymak sonra gelenlere uymaktan daha hayırlıdır. Onların ilim ve dinde icmat ettikleri konuları bilmek, diğerlerinin icma ve ihtilaflarını bilmekten daha hayırlıdır. Çünkü onların yani sahabenin icması hatadan uzaktır. Onlar birbirleriyle ihtilafa düşmüş olsalar bile Hakkı yine onların iştahatlarında aramak gerekir. Kitap ve sünnetten delil olmadıkça onların sözlerindeki hataya hüküm verilemez. Zira sonradan gelenlerin birçoğunun düşünce temellerinde İslam'a sonradan sokulmuş olan bir kısım bidatler vardır. Selefi salihinin amelleri ise bunun bir kısmının hilafınadır. Selefin icmasından sonraki tartışmalar, ihtilaflar kesinlikle bidattır. Haricilerin, rafızilerin, kaderiye ve mürciyenin kesin naslara ve sahabenin icmasına aykırı olan muhalefetlerinde görüldüğü gibi. Doğrusu, dinde sahabenin hakkında fikir beyan etmediği hiçbir mesele yoktur. ehli sünnete göre cemaat kurtuluş vesilesidir. ehli sünnet... Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine sarlıp ayrılığa ve ihtilafa sebep olacak şeylerden uzak durur. Onlar kitap, sünnet ve icmaya göre amel ederler. Müteşabih dairesine giren meselelerin tartışılmasından uzak dururlar. Çünkü onlara göre cemaat hem dünya hem de ahirette kurtuluş vesilesidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinin 73 fırkaya ayrılacağını haber vermiştir. Onlardan biri hariç, diğerlerinin hepsi cehennem ateşinde olacaktır. Kurtuluşa eren o fırka ise cemaattir. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden gelen diğer bir hadiste de bunların ben ve asabının yolu üzerinde olanlar diye tarif edildiğini görürüz. Aleyküm selam ve Müslümana vacip olan Allah Resulü'nün ve onun raşit halifelerinin sünnetine sarılmak, Muhacir ve Ensar'da hayırda öne geçenler ile onlara ihsanla uyanların yoluna tabi olmaktır. Ümmetin üzerinde ihtilaf ettiği konularda çözümü kitap ve sünnete götürmelidir. Ve Eğer buna gücü yetmiyor ya da bu iş de yarar sağlamıyorsa, sabit naslar ve icma ile gelen meselelere sıkıca sarılıp onla amel etmek gerekir. Dinlerini bölüp fırka fırka olanlardan uzak durmak gerekir. Zira ayrılık ve ihtilafa yol açan konuları, konuların çoğu zanna, hevaya ve nefse uymaktan kaynaklanır. Halbuki insanlara Rablerinden apaçık bir hidayet gelmiştir. Burada ilim ehli olmayanlara düşen şey, nas ve icma ile sabit olan hükümlerle amel edip, ayrıntılarda tartışmaya girmeyerek, ihtilafa girmeyerek ayrılıklara sebep olmamaktır. Allah ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem aydık ve ihtilafı bu ümmete yasaklamıştır. Ehli sünnet gücü yetene vacip gördükleri ilmi, gücü yetmeyene zorunlu görmezler. Ehli sünnet Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in getirmiş olduklarına tamamen iman eder. Ancak onlar Allah Resulü'nün getirmiş olduğu şeyler hakkında bilgi sahibi olmaya güç yetirenle buna güç yetiremeyeni bir tutmazlar. Birçoklarının bu hususta bilgi sahibi olmaması fitneye kapılmalarına yol açmıştır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin getirmiş olduğunun tamamına iman etmenin vacip olduğunda hiçbir şüphe yoktur. Bunları ayrıntılı olarak bilmenin farz-ı kifayi olduğu da bilinen bir gerçektir. Alimlerin bilmesi gereken şeyden, aciz insanlar sorumlu değildir. Bu sebeple gücü yetmeyenlerin ilmin bir kısmını bilmeleri kendilerine vacip değildir. İlmi ayrıntılı olarak duyup elde edene vacip olanla Bundan hiç haberi olmayana vacip olan eşit değildir. Halkın çoğu ümmetin üzerinde tartışıp itilafa düştüğü şeyleri bilmez. Zira kendisine gerçek bilgiyi sağlayacak olan delillerden mahrumdur. Böyle olup da şer'i ve şer'i olmayan ilimleri bilmeyenlere, alim olanlara vacip olan şeyleri bilmeleri gerekmez. Fakat buna rağmen bilmesi kendisine vacip olan itikadi konuların ilmini, aczini ileri sürerek terk edemez. Belki onun gücünün yettiği budur. Özellikle de hakka uygun olan bir şey ise, hakka muvafık olan itikat sahibinin üzerine farz olan ilmin elde edilme sorumluluğunu düşürür. Daha fazlasını elde edemese bile en azından bu mesuliyeti üzerinden atar. Evet, ehli sünnet ve cemaat dinlerini ilmi ve ameli olarak Kur'an ve sünnetten sahabenin anlayışında ve onların Rasul'den aldıklarını kendilerinden sonra gelen tabiuna naklettikleri, onların da daha sonrakilere ulaştırdıkları imamlardan alırlar. Selef alimleri kesinlikle akıl, zevk, vecd, keşif veya bunların haricindeki herhangi bir vesile ile bir kimsenin sözünü üstün tutarak ilmin önüne geçirmezler. İşte bu ehli Sünnet ve Cemaat'in özelliklerini ve şahsiyetini, ahlaki, ilmi, itikadi ve fıkhi olarak diğerlerinden ayıran temel bir kuraldır ve sonunda bu cemaatin bu kültürünü oluşturur. el sünnet ve cemaatin diğerlerinden farklı onlardan temayüz etmesindeki, temayüz etmesindeki ayrılmasındaki en önemli özellik sünnete bağlılık olduğuna göre bu onlara ayrı bir kimlik kazandırmıştır. Bu kadar farklı fırka ve akım arasında onların ayırt edilebilmesinin en kolay ve en doğru yolu da bu kimliği tanımaktır. ehl sünnet, dini ilim ve amel, zahir ve batın olarak anlar. ehl sünnet, dinin bütününü ilim ve amel, zahir ve batın olarak ele alır ve Allah Resulü'nün getirdiği dine sımsıkı sarılır. Fırkay-i Naciye'nin, yani kurtuluş fırkasının itikadı, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in tanımladığı cemaatin itikadıdır. Ümmetim 73 fırkayılacaktır. 70 72'si ateşte, biri cennettedir. O cemaatte bugün ben ve ashabımın bulunduğu yol üzere olanlardır buyurmuştur. Evet, Allah Resulü'nden gelen itikat budur. Onun ashabı ve onlara uyanlar fırkayı naciyedir. Onların yolu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in getirmiş olduğu İslam dinidir. Ancak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ümmetinin 73 fırkaya ayrılıp biri dışında diğerlerinin ateşte olduğuna haber vermiştir. Bu kurtulan fırka ise cemaattir. Diğer bir rivayette bu fırkanın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve onun asabının bulunduğu yol üzere olan kimseler olduğu bildiriliyor. Buradan anlaşıldığı üzere saf ve halis İslam'a bağlı olan kimseler ancak ehli sünnet olanlardır. Ehli sünnet dinin tamamını İtikadları gereği bir bütün olarak ele alır ve onunla böylece amel eder. Çünkü cemaat, sebep ve sonuç, itaat ve rahmettir. Cemaati muhafaza etmek ise Allah'a itaattendir. Allah'ın da cemaati koruması onun rahmetindendir. Sevginin ve cemaat olmanın amacı, dini bir bütün olarak yaşamaktır. Bu da yalnız Allah'a ibadet etmek ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamaktır. Ayrılığın ise kulun emrolunduğu şeyi terk etmesi ve diğerleriyle birbirine zulmetmesidir. Cemaatleşmenin sonucu Allah'ın rahmeti, rızası ve bağışlamasıdır. Dünya ve ahiret saadetidir. Ayrılığın, fırkalaşmanın sonucu ise Allah'ın azabı ve lanetidir. Kıyamet günü yüzlerin kararması Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin onlardan yüz çevirmesidir. İşte bu. İcma'nın kesin bir hüccet olduğunun delilidir. Müslümanlar cemaat oldukları zaman Allah'a itaat etmiş ve onun rahmetine girmiş olurlar. Allah'a itaat hiçbir zaman için onun emretmediği bir şeyle olmaz. Velev ki bu bir itikat, söz veya amel olsun. İnsanların üzerinde bir araya geldikleri söz veya amel Allah'ın emretmediği bir şey ise bu ne Allah'a itaat ve ne de onun rahmetine vesile olacak bir unsurdur. Ne zaman ki insanlar Allah'ın kendilerine emrettiklerinden bazılarını terk eder, o zaman aralarında ayrılık ve fitne çıkar. Böylece bozulup helak olurlar. Fakat bir araya gelerek cemaat olurlarsa hem kendilerini ıslah ederler hem de yeryüzünde hüküm sürerler. Zira cemaat rahmet, ayrılık ise azaptır. Ehli sünnet ve cemaat vasat ve itidal ehlidir. Orta yolu muhafaza eder. İfratla tefrit Aşırılıkla kabal karası orta bir yoldadırlar. Onlar ümmetin fırkaları arasında vasat bir yol takip ederler. İşte bu sırat-ı halis İslam dinidir. Allah'ın kitabında ve Resulünün sünnetinde olan budur. Çünkü halis sünnet İslam dininin ta kendisidir. Allah Resulün sünneti kendisinden çok değişik yollardan rivayet edilmiştir. Ahmet bin Hanbel, Ebu Davud, Tirmizi gibi sünen ve müsnet sahibi muaddislerin rivayet ettiği hadiste Allah Resulü Aleyhissalat Vesselam şöyle buyuruyor: Bu ümmet 72 fırka ayrılacaktır. Ancak biri hariç diğerleri cehennemliktir. O kurtulan fırka ise cemaattir. Diğer rivayette bugün benim ve asabımın üzerinde bulunduğu yoldur buyurmuştur. Bu fırka yani ehli sünnet tüm fırkaların vasatıdır. Orta yoldadır. İslam ümmetinin diğer ümmetlere göre vasat bir ümmet olması gibi ehli sünnetleri cemaatte diğer fırkaların tam ortasında yer alır. Yani diğer bir tabirle tarif edecek olursak ehli sünnet bidat fırkalarının tam karşısında değildir, bilakis orta yoldadır. Aynı şekilde Aleykümselam ve rahmetullah. Onlar diğerlerinde de sünnetin diğer bölümlerinde de orta yol tutarlar. Çünkü ehli sünnet Allah'ın kitabına ve Rasulünün sünnetine, İslam'ın ilk zümresi olan muhacir ve ensara güzellikle uyan kimselerdir. Daha önce söylediğimiz gibi, Ehli sünnet, ümmetin ayrıldığı fırkaların en adilidir. Onlar, Allah'ın sıfatları konusunda orta bir yol takip ederler ve ne cehmiye gibi inkara ne de müşebbiye gibi temsile giderler. Allah'ın fiilleri konusunda kaderiye ile cebriye, Allah'ın vaadi konusunda ise mürciye ile vaidiyye arasında mutedil bir tavır, mutedil bir çizgi ortaya koyarlar. İmanın isimleri ve din konusunda haruriye ile mutezile ve mürciye ile cehmiye arasında hepsinden farklı, vasat, orta bir yol üzerindedirler. Allah Resulü'nün ashabı meselesinde de rafizilerle hariciler arasında orta yolu takip ederler. Kur'an, sünnet ve icma ile sabit olan bir kavramdır. Onlar, kelamcı ve felsefecilerin dinine değil, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden gelendiğine tabi olurlar. Kim kurtuluşun şu üç hasletini kendi nefsinde bulundurursa, onun için Rabbi katında belli bir sevap ve ecir vardır. Yaratılışa ve dirilişe iman, Allah'a ve ahiret güne iman ve salih amel ki bu emrolunan yapmak ve yasaklananı terk etmektir. Bunlarla Allah o kimsenin üzerinden azabı kaldırır. Artık ahirette onun için bir korku yoktur. Arkada bıraktıkları için de mahzun olmaz. Ehli sünnet Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinin gerçek uzantısıdır. Tıpkı bu ümmetin diğer ümmetlerin bir uzantısı olması gibi. O halde diğer fırkalara mensup olanlar bu ümmetin bünyesine dışarıdan girmiş olan tufeyli, asalak kimselerdir. Ümmetin gerçek yolunun dışına çıkmış olan fırkalardır. Yahudiler 71 fırka ayrıldılar. Hepsi cehennemde ancak biri cennettedir. de 72 fırka ayrıldılar. Bir tane hariç hepsi cehennemde olacaktır. Bu hadisi Ebu Davud, Tirmizi, Nesai ve diğerleri rivayet etmişlerdir. Rivayetin birinde 73 millet diye geçer. Diğer bir rivayette ise Ey Allah'ın Resulü, Fırkayı Naciye, Kurtuluş Fırkası hangisidir diye sorulduğunda Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam, ben ve asabımın bugün üzerinde bulunduğu şeydir diye cevap vermiştir. Diğer bir rivayette de Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam, o fırka cemaatdir buyurmuştur. Allah'ın eli cemaatle beraberdir. Bu yüzden fırka'yı naciye yani kurtuluş fırkası, ehli sünnet olarak tanımlanmıştır. Onlar bu ümmetin en büyük cemaati ve sevade azamıdırlar. Yani büyük karaltısıdırlar. Diğer fırkalara gelince onlar ayrılık, bidat ve heva ehli topluluklardır. Fazilet ve hayırda onların hiç birisi fırka inacı olan ehli sünnete ulaşamazlar. O fırkaların en bariz özellikleri kitap, sünnet ve icmaya aykırı söz, amel ve itikatlara sahip olmalarıdır. Kim herhangi bir şeyi kitap, sünnet ve icmaya dayanarak söylerse o kimse ehli sünnettendir. Ehli sünnet Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin, Dinin her alanında Düşünce metodu, fiiller, gayeler, ibadet, siyaseti şeriye gibi Her alanda getirmiş olduğuyla amel edenlerdir Sünnette şeriat gibidir Allah Resulü'nün koymuş olduğu düsturlardır bunlar Onun sünnetinden amaç Koymuş olduğu itikadi ve ameli prensiplerdir Sünnet denilince her ikisi birden de kastedilmiştir Yine bu lafız Şirat lafzı gibi birçok anlama gelir. Bunun için i̇bn Abbas, Allah ondan razı olsun, şirat ve minhacı yani Maide suresinin 48. ayetinde geçen şirat ve minhacı sünnet ve yol olarak tefsir etmiştir. Diğer sahabeler de bu şekilde tefsir etmişlerdir. Sünnet ve şirat lafzı hem akaid hem de sözlerle ilgili konularda kullanılabilir. Ayrıca gayeler ve fiiller hakkında da söylenebilir. İlki ilim ve söz konusunda, ikincisi ise davranış, durum ve işitmededir. Kimi zaman da zahir ibadetler ve yönetimle ilgili siyasetlerdeki yöntem için kullanılmaktadır. Ehli sünnet ancak Allah Resulü'nden ve selef-i salihinden geldiği sabit olan şeylerle amel eder. Evet kendisine uyulduğunda uyanların övülüp ona aykırı hareket edenlerin ise kınanacağı tek yol Allah Resulü'nün itikat, ibadet ve diğer dini konularda takip ettiği yoldur. Bu ise ancak Allah Resulü'nün söz ve fiil söz fiil ve terk etmiş olduklarıyla ilgili sabit sünnetini bilmekle mümkün olur. Daha sonra da muhacir, ensar ve onlara güzellikle tabi olanların sünnetini bilmekle Ehli sünnet Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in söz ve fiillerini en iyi bilen kimselerdir. Ve bu konuda onun söz, davranışlarını, söz ve davranışlarını en iyi bilmekle beraber Allah Resulü aleyhissat ve sâme en çok sevgi ve muhabbet besleyenlerdir. Aleykümselam ve rahmetullah ve berekat. Fırkay-ı olmaya hak kazanacak olan bir cemaat varsa, yani kurtuluş fırkası olmaya hak kazanacak bir fırka, bir cemaat varsa o da ancak Allah Resulü'nden başka hiç kimseye uymada taassup göstermeyen hadis ve sünnet ehlidir. Onlar Allah Resulü'nün söz ve davranışlarını en iyi bilen, böylece neyin sünnet olup neyin olmadığını ayırt edebilen en büyük cemaattir. Onların imamları sünnetin fakihleri ve alimleridir. Söz ve amelleriyle tasdik ederek ona uymada dostuna dost, düşmanına düşman olanlardır. Onlar söyledikleri her sözü Kur'an ve sünnete göre söyleyenlerdir. Ehli sünnet Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisini seven ve ona uyan herkestir. kestir. Ehli sünnet veya ehli hadis sadece bu ilimlerle uğraşanlar anlamına gelmez. Bilakis ehli sünnet denilince akla ilk gelen hadisi seven, anlamını kavrayıp ona sımsıkı sarılan ve insanları ona davet eden kimselerdir. İsterse bunlar muaddis, fakih, mutasavvıf veya emir ya da Hasan biri olsun fark etmez. Bir hadis ehli deyince, hadis rivayetlerini dinleyen, yazan ve rivayet edenleri değil, onu muhafaza etmeye en layık olan, zahir ve batında ilmine sahip olup en güzel şekilde ona uyan kimseler kastedilir. Kur'an ehli tabiri de böyledir. Onların en küçük hasletleri Kur'an ve sünneti sevmek, onun fıkhını ve anlamını öğrenmek için çalışmak ve öğrendikleriyle amel etmektir. Hadis ehli fakihler, Resul ve vesselam'dan gelen haberleri diğerlerinin fakirlerinden daha iyi bilirler. Onların mutasavvıfları Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme diğerlerinin mutasavvıflarından daha çok uyarlar. Onların emirleri nebevi siyasete diğerlerinin emirlerinden daha çok vakıf, vakıftırlar. Onların geneli Allah Resulü'nün velayet ve sevgisine diğerlerinin genelinden daha layıktırlar. Ehli sünnet sünnet bilgisinde birbirinden ilmi olarak, fazilette, ona bağlanmada ve sabır göstermede farklı derecelere sahip olabilir. Sünnet sahabenin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den aldığı, onlardan tabiunun aldığı Sonra da onlara tabi olanların kıyamete kadar birbirlerinden alarak devam ettirecekleri şeydir. Velev ki imamların bazıları diğer bazılarına göre sünneti daha iyi bilsin veya onu savunmada daha sabırlı olsun fark etmez. Ehli sünnetin iştihatları sünnet hakkındaki bilgilerin farklılığına binaen çeşitlilik arz edebilir. Sünnet hakkında gelen bazı bilgilerin farklı olmasından dolayı Ehli sünnetin iştihatlarında da bir takım farklılıklar çıkmıştır. Bundan ötürü onlardan bazılarının iştihatları Allah Resulü'nden gelen sabit sünnete aykırı düşmüş olabilir. Bu gibi meselelerde seleften ve imamlardan hata eden birçok kimse olmuştur. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hatta onlardan bazılarının öyle sözleri vardır ki kitap ve sünnet ile sabit olan hükmün aksi nedir? Hilafınadır. Ehli sünnet Ümmetin vahdetini korumak için ihtilaflarını muhafaza eder. Ehl-i sünnet ve cemaat, ilmi ve ameli bazı konularda kendi aralarında ihtilafa düşüyorlardı. Ancak bu ihtilaf yöntemlerini de hacmi ne olursa olsun kaydediyorlardı. Bunu yaparken de edebine uygun olarak, karşılıklı sevgi ve saygıyla hareket ediyorlardı. Bunun esası ise, Cemaat ve kaynaşmanın özünü muhafaza etmek, ayrılık ve ihtilafı reddetmek. Allah azze ve celle Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i hak ile gönderdi. Ona Kur'an'ı indirdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem heva ve hevesleri çok farklı olan, kalpleri birbirinden nefret eden ve görüşleri birbiriyle çatışan bir topluluğa gönderilmişti. Ancak o Allah'ın izniyle onların bölünmüşlüğünü birliğe kim ve düşmanlıklarını da sevgiye dönüştürdü. Sonra Allah Teala cemaat olmayı emretmiş ve cemaatin dinin direği olduğunu beyan etmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ayrılığa sebep olan mücadeleyi kötü görmüştür. Kurtuluş fırkasının sünnetine bağlı olanlar, Allah Resulü aleyhisselatü vesselam sünnetine bağlı olanlar olduğunu söylemiş, cemaatinde ancak bu kimseler olduğunu haber vermiştir. Sahabe ve onlardan sonra gelen alimler herhangi bir şeyde anlaşmazlığa düştüklerinde Allah'ın kitabı ve Resulünün sünnetine başvururlardı. Nitekim Allah Azze ve Celle eğer bir şeyde anlaşmazlığa düşerseniz onu Allah'a ve Resulüne arz ediniz, Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız bu sizin için daha hayırlı, sonuç olarak daha güzeldir. Onlar bir meselede tartışırken meşveret ve nasihat türünden bir tartışma yaparlardı. Çoğu kez tartışmalarında o meseledeki ilim ve amelleri birbirlerinden farklı olmasına rağmen aralarındaki sevgi ve din kardeşliğinin korunması devam etmiştir. Hükümlerdeki ihtilaflarına gelince bunlar saymakla bitmez. Eğer Müslümanlar farklı düşündükleri her meselede birbirlerine sırt çevrilmiş olsalardı aralarında ne birlik ne de kardeşlik kalırdı. Aleykümselam ve rahmetullah. Evet, allah Teala bu ümmetin hatalarını bağışlayacaktır. Çünkü hata hem sözlü haberlerde hem de ilmi meselelerde oldukça yaygın bir haldedir. Selefi salihin hayatları boyunca birçok meselede birbirleriyle tartışmış. Fakat hiçbir zaman biri diğerini tekfir veya tefsik etmemiş, fasıklıkla suçlamamış, karşısındakini Allah'a isyanla nitelememiştir. Ebu Hanife ve arkadaşları amelin imandan oluşu sebebiyle imanda istisnayı kabul edip cevaz vermezler ve mürceyi eleştirirler. Onlara göre mürceye farzlar ve haramlardan kaçınmayı vacip görmez. Bilakis onlar sadece imanla yetinirler. Buradan da anlaşılıyor ki meselede bu konudaki tartışma lafzi olabilir. Bu tartışma ve anlaşmazlıktan amaç birçok hükümde ihtilaf etme cinsindendir. Buna rağmen onların hepsi, Kur'an ve iman ehlidir. Evet. Hak ehli sünnetin dışında değildir. Bütün bu anlattıklarımıza rağmen hak ehli sünnet ve cemaatin haricinde kalmaz. Çünkü onların imam ve alimleri bu dini korumada nübüvvet makamının görevini üstlenmişlerdir. Herkes Allah'ın kendisine kolaylık gösterdiği alanda hizmet yürütür. İlim ehli ise onlar Ebtal diyorlardı. Zira onlar peygamberlere bedel olarak onların yerine görev yaparlar. Hiçbir gerçeği olmayan, meçhul kimselerden, kim olduğu bilinmeyen kimselerden değildirler. Onların her biri peygambere naib olduğu kadarıyla bu görevi eda eder. Biri ilim ve sözünde, diğeri hal ve ibadetinde, bir başkası ise her ikisinde peygamberlerin adına varislik görevini yerine getirir. Onların arasında sadıklar, şehitler ve salih kimseler vardır. Hidayet önderleri ve karanlıkları aydınlatan kandiller yine onların içindedir. Onların hayırla onların hayırlı hatıraları, hiç unutulmayan faziletleri vardır. Onlardan ebdal derecesine ulaşıp Müslümanların da yollarından yürüdükleri insanlar vardır. Ehl-i sünnet, hidayet ve hak dinin cemaatidir. Allah Resulü Sallallahu aleyhi ve sellemin, kıyamet saatine kadar ümmetinden kendilerine yardım etmeyen ve onlara aykırı davrananların zarar veremeyeceği üstün bir tayfe bulunacaktır dediği cemaat ehl-i sünnettir. Onlar kıyamet saatine kadar üstün olacak olan cemaattir. Çünkü onlar, Allah'ın Resulleri ile göndermiş olduğu hidayet ve din üzeredirler. Allah Teala'nın onların eliyle dinini, Yeryüzündeki tüm dinlere üstün kılacağı cemaat yine onlardır. Buna Allah'ın şehadeti yeter. Ehli sünnet doğal insanlardır. Aralarında sadıklar olduğu gibi asiller, asiler de, fasık kimseler de bulunmaktadır. Ancak diğerlerine oranla hak onların arasında daha üstündür. Hatta diğerlerinde şer daha yaygın bir haldedir. Sünnet ve hadise in intisab edenler, diğerlerine nazaran daha salih kimselerdir. İslam'ın diğer dinler arasındaki yeri ne ise sünnetin de İslam'daki yeri odur. İslam'ın harcındaki kimselerle bulunan, e, İslam dışında bulunan kimselerde bulunan bazı hasletler, bazı özellikler İslam'a intisap edenlerde de bulunabilir. İslam'da bulunan hayır, diğer dinlerde bulunan hayırdan daha üstün ve daha çoktur. Aynı şekilde sünnet ehli olan kimselerde bulunan hayır da diğer fırkalarda bulunan hayırdan daha çoktur. Onlarda bulunan şer ise diğerlerinde daha çoktur. Ehli sünnet Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinde en büyük cumhur ve sevada azamdır, büyük karaltıdır. Evet, ehli sünnet Muhammed aleyhissalatu vesselam'ın ümmetinin en büyük cemaatidir. Onlar Rablerinin kitabı ve nebi'lerinin sünnetine bağlı kalan, sahabeyi seven ve onların velayetine giren kimselerdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve hadisini Sahabeden ameli, ilmi, fıkhi ve ahlaki olarak devralanlar yine onlardır. Onlar Kur'an, sünnet ve icma şiarını yüceltir, cemaatlerini koruyup onun birliğine özen gösterirler. Sünnet sancağının altında bir araya gelirler. Bidat ve dalalet fırkalarıyla bir arada durmazlar. Ehli sünnet dahilindeki insanlar ilim, amel, hayır, şer, adalet, zulüm, sabır, taşkınlık, düşmanlık, ve kendini zulümden ağı koyma gibi birçok konuda birbirlerine göre çok farklı konumdadırlar. Bütün bunlara rağmen onlar kardeşlik, velayet ve vahdetin cemaatlerinin aslı ve temeli, cemaatin de dinin direği olduğunun bilincindedirler. Ehli sünnet ve cemaatin ahlaki özelliklerine gelince, ehli sünnet insanların en hayırlı olanlarıdır. Gördüğümüz gibi ehli sünnet ve cemaat hem ilim hem de amelde nübüvvet mirasını üstlenen kimselerdir. Hiç şüphe yok ki nebevi hidayetin en önemli pratik yanı ahlaki yönedir. Bunun için nebevi ahlak ehli sünnetin ahlak düsturlarını aldığı bir kaynaktır. Hak açısından bu ahlaki yön Rasul'den kalan ve Allah azze ve celle'den Allah azze ve celle'nin sadece fırka inacığıye kurtuluş fırkasına mahsus kıldığı ilim mirasından ...önemce daha aşağı değildir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi... alemlere rahmet olsun diye... ...göndermiştir. Bununla beraber Allah Teala onu... ...sallallahu aleyhi ve sellemi... ...ilim, hidayet, akli deliller... ...insanlara iyilik etme... ...karşılığını beklemeden merhamet etme... ...sıkıntılara sabredip tahammül etme... ...şeref, yumuşak huyurluk gibi... ...şeylerle de göndermiştir. Onun görevi öğretmek... ...doğru yola davet etmek... Kalpleri ıslah etmek, hiçbir karşılık beklemeden dünya ve ahiret mutluluğunun yolunu göstermektir. Bu bütün rasullerin ortak vasfıdır. Onlara uyanların yoludur. Özellikle de şu ayet-i kerimenin işaret etmiş olduğu bir sıfattır. Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı bir ümmetsiniz. Ebu Hürer'i radıyallahu anh şöyle derdi. Siz insanlar için insanların en hayırlılarısınız. Onları zincirlere vurarak getirir ve öylece onları cennete koyarsınız. Onlar insanların iyiliği ve kurtuluşu için cihad ederler. Onlar daha önce cehaletlerinden ötürü bundan nefret ederlerdi. Ahmet bin Hanbel Rahmeullah bir hutbesinde şöyle diyordu. Rasullerden sonraki dönemlerde insanları dalaletten hidayete çağıran ilim ehli, insanları var eden Allah'a hamdolsun. Yani bu alimleri bu ümmette bulunduran Allah'a hamdolsun. Onlar insanların eziyetlerine sabrederler. Allah'ın kitabı ile ölü gibi olan insanları diriltirler. Cehalet ehline hak ile gerçekleri gösterirler. O kimseler şeytanın dalalette bırakarak öldürdüğü nice insanları iman nuruyla diriltmişlerdir. Nice sapıkları doğru yola iletmişlerdir. Bazen de insanlara iyilik etmelerine rağmen onlardan nice eziyetler görmüşlerdir. Allah yüce ve güzel ahlakı sever davranışların kötüsünü ise sevmez yine Allah şüpheli meselelerde basiret sahibi olan insanları sever hatta Allah'ın zararlı sürüngenleri öldürme konusundaki cesareti bile sevdiği söylenmiştir Onun sevdiği diğer bir davranışta birkaç hurmayla da olsa cömertliktir Evet ehli sünnet ve cemaat tüm ilişkilerinde kitap ve sünnete uyar ehli sünnet belalara karşı sabrı, Refah esnasında şükrü, kazanın acılarına karşı da rızayı tavsiye eder. Onlar insanları ahlakın en yücesine ve en güzeline davet ederler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin müminlerin imanca en kamili onların ahlakça en güzel olanlardır sözüne kalpten inanırlar. Sılay rahimi kesene sılay rahim yapmayı, vermeyene vermeyi, zulmedeni bağışlamayı, anne ve babaya iyilik etmeyi, Yakınları ziyareti, komşuya iyilik etmeyi, yetim, yoksul, yolcu ve kölelere yumuşak davranmayı emreder. Kibri, büyüklenmeyi, gösterişi, haklı veya haksız yere insanlara dil uzatmayı yasaklar. Yüce ve güzel ahlaka emredip kötü olanından alıkoyarlar. Her söylediklerinde kitap ve sünnete uyarlar. Ehli sünnet, cemaati korumakla beraber emri bil maruf ve nehyanil münker ehlidir. Ehli sünnet iyiliği emreden, kötülükten nehyeden kimselerdir. İşte bu onları insanlar için çıkarmış en hayli ümmet kılan temel kaydedir. Bununla beraber onlar şeriatın kendilerine vacip kıldığı şeylere bağlı kalırlar. Diğer bir önemli kaydede onların cemaati sağlamaları kalpleri bir araya getirip vahdeti muhafaza ederek ayrılık ve ihtilafı kışlamalarıdır. Aleykümselam ve rahmetullahi berekatuhu. Ehl-i sünnet, emri bil mağrufta bulunup münkeri yasaklar. Hac ve cihadı farz birer ibadet olarak görürler. Facir dahi olsalar, Müslümanların emirleriyle birlikte cuma ve bayram namazlarını eda ederler. Cemaat olmaya önem verirler. Ümmetin hepsine nasihat edilmesi gerektiğine inanırlar. Bunda da Allah Resulü'nün şu sözlerini kendileri için prensip edinirler. Müminler, sevgi, merhamet ve şefkatlerinde tek bir vücut gibidirler. Vücudun azalarından biri rahatsızlandığında, diğer azalarda hararet ve sabahlamayla ona iştirak ederler. Ulül emrin ki, onlar her cemaatin emir ve alimleridir. Halka iyiliği, e, ulul emrin, yetki sahiplerinin halka iyiliği emredi. Kötülükten de onları nehyetmesi gerekir. Vahdeti ve cemaat olmayı emredip ayrılığı yasaklamak da emri bil maruf ve nehi anil münker kapsamındadır. Aleykümselam ve rahmetullah Ehli sünnet cemaati korur ve marufta itaate inanır. Onlar bu konuda şeriatın getirdiği ilme uyarlar. Dolayısıyla itaatın ancak Allah'a itaatte olduğuna, Allah'a isyanda ise bunun söz konusu olmadığına inanırlar. Vasat yol halis İslam dinidir. Kendilerine karşı cihad edilmesi vacip olan kavme karşı her emir ve cemaatle beraber cihad etmek, İslam olmalar için daha uygundur. Eğer onlara karşı cihad etmek mümkün değilse, istilacılara yardım eden bütün fırkalardan Allah'a isyan etmelerinden dolayı uzak durmak gerekir. Zira Allah'a isyanda kula itaat yoktur. Bu eskiden olduğu gibi zamanımızda da hayır ehlinin mesebidir. Bu her mükellefe vaciptir. Böylece onlar, Haruriye ve benzerlerinin fasit ilimlerinden dolayı takip etmiş oldukları, facir de olsa Ullemre mutlak itaat emreden mürci arasındaki orta bir yolu tutarlar. Evet, Ehl-i Sünnet, ilim ve cemaati koruma emanetini yüklenmiştir. Ehl-i Sünnet'in yüklendiği bu emanet iki yönlüdür. Birincisi, ilim, ihlas, davet ve cihat emaneti. İkincisi ise, Müslümanların cemaatini muhafazadır. Onlar bu hususta çok ince ve hassas ölçülerle hareket ederler. Alimlere vacip olan Allah Azze ve Celle'nin rasulleriyle ile beraber gönderdiği kitaplardaki mesajı tebliğ etmeleri ve Allah'ın kendilerinden almış olduğu misaka bağlı kalmalardır. Kişinin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiğini bilip ona iman etmesi, yine onu tebliğ edip ona davet etmesi ve onun uğrunda cihad etmesi üzerine düşen en büyük görevdir. El Sünnet insanların söz ve amellerini, zahiri ve batini olarak, Allah'ın Kitabı ve Resul'ün Sünnetine göre ölçüp tartmalı, adet, mezhep, tarikat, liderlik ve selefcilik gibi heva olan şeylerin yanında, zayıf hadis veya fasit kıyas, isterse ister kıyası şumuli, ister kıyası tefsili olsun ya da söz ve ameline uyulmaması gerekenin taklit etme gibi zanni olan şeylere iltifat etmemesi gerekir. Zira Allah Teala Kitabında Nefsin hevasına uyanları ve Rablerinden kendilerine gelen hidayeti terk edenleri şiddetle kınamıştır, zemmetmiştir. Ehli sünnet vel cemaat sadece haktan yanadır. Bu noktadan hareketle onlar tüm insanlara cemaat ve topluluklara cahiliye tasubu ve kabilecilik, şehricilik, mezhepçilik, tarikatçılık ya da liderlik hevesiyle değil bu hak anlayışla bakarlar. Hiç kimsenin bir diğerini Allah'ın koymadığı isimle övme, yerme, sevme veya ona lanet etme ya da ondan nefret etme hakkı yoktur. Mesela bir kimse kabile, şehir, mezhep, tarikat veya herhangi bir şeyin adını anarak bunu övgü yahut yergi, kınama vesilesi yapamaz. Hangi sınıfta olursa olsun eğer bir kimse gerçekten mümin ise Müslümanların o kimseyi sevmesi gerekir. Bir kimsede hem iman hem de fücur varsa, isyankarlık varsa o kişi imanı ölçüsünde sevilir, fücuru isyanın nispetinde de kendisine buğz edilir. Kişileri günah ve isyanlarından ötürü mutezile ve haricilerin yaptığı gibi küfürle itham etmezler. Peygamberleri, sadıkları, şehitleri ve salih kimseleri imanda ve dinde sevgi, buğz veya düşmanlıkta fasıklarla bir tutmazlar. Ehli sünnetin ehli sünnet vel cemaat birbirlerini sever, birbirlerinin mazeretlerini kabul ederler. Ehli sünnet olanlar birbirlerinin velileridirler, dostlarıdırlar. Bu velayet, bu dostluk umumidir. Müslümanlar hangi hizip, cemaat veya içtihada uyarlarsa uysunlar, onlar hakkındaki kanaatleri bu velayetin dışında değildir. Aslı olan Müslümanların tek bir el gibi olmaları Müslümanların tek bir el gibi ve e, acele ederek birbirlerini dalaletle itham etmemeleridir. Ehli sünnete vacip olan Allah ve Resulünün üstün tuttuğunu üstün tutmak, değer vermediğine değer vermemek, sevdiğini sevmek, sevmediğine buz etmek, yasakladığını yasaklamak ve razı olduğundan razı olmaktır. Müslümanlara vacip olan birlik içinde olma zorunluluğudur. İnsanları sebepsiz yere sapıklıkla, dalaletle suçlayarak tekvir edemezler. Belki hak, hak onlarla beraberdir. Bu da görüşlerin kitap ve sünnete uygun olmasıdır. Müslüman olan bir kimsenin hata yapması onu ne kafir ne de fasık yapar. Allah Teala bu ümmetten hata ve unutkanlıkla işlemiş olduğu günahları bağışlamıştır. Ehli sünnet insanları ancak din esasına dayalı olarak düşmanlık eder ve Allah katından olmayan bir şeyle onları imtihan etmez. Ehli sünnet ve cemaat Allah katından hakkında delil inmeyen hiçbir şeyle insanları denemez. Onlar herhangi bir isim veya ünvayana sarılıp taassup gösteremezler. Bilakis din ve takva esasına dayanarak insanları sever veya onlardan nefret ederler. Müslümanların cemaatlerinden başka hiçbir cemaate bağlılık göstermezler. Bu cemaatte Kur'an ve sünnet sancağını yücelten ve selefi salihinin yolu üzere olan cemaattir. Mesela Yezid bin Muaviye konusunda insanları imtihan etmenin gereği yoktur. Bu ehli sünnet ve cemaate aykırı bid'atlerdendir. Aynı şekilde hiç kimsenin Allah ve Resulü'nün emretmediği bir şeyle ümmetin arasını açmaya hakkı yoktur. Mesela birisine sen Şukeyli misin yoksa Kurfendi misin diye sormak da böyledir. Bu isimlerin hepsi Allah'ın hakkında hiçbir ayet, hiçbir delil indirmediği batıl şeylerdir. Bunların hiçbirisi Allah'ın kitabı ve Resulünün sünnetinde mevcut değildir. Bu ve benzeri şeylerden sorulduğunda Müslümana vacip olan bu tür isimlerin tümünü reddetmesi, kendisinin Allah'ın kitabına ve Resulünün sünnetine uyan bir Müslüman olduğunu söylemesidir. İnsanlar Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli, Kadiri, Adevi ve buna benzer isimlere intisap edebilirler. Tıpkı kimi insanların Kaysi, Yemani gibi herhangi bir kabileye ya da Irak ve Mısır gibi bir belde nispet edilmeleri gibi böyle nispet edilebilirler. Ancak bununla insanları intihara tabi tutmak hiç kimse için caiz değildir. Bu isimlerden herhangi birine taraflık etmedi gibi onlardan dolayı hiç kimseye de düşmanlık etmez. Hakikat olan şudur ki Allah katında en değerli kimseler hangi cemaatten olursa olsun. En takvalı olanlardır. Buna rağmen nasıl olur da ümmeti Muhammed'den bir kişi yanında Allah katından bir burhan, bir delil olmadan heva ve zannına oyarak şu veya bu taifiye düşmanlık edebilir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i böyle kimselerden uzak kılmıştır. Bu Müslümanların cemaatlerini bölen ve kendilerine muhalefette bulunanların kanlarını helal kılan bidat ehlini, harcer gibi bidat ehlinin amelidir. Ehl-i sünnet ve cemaat mensupları ise Allah'ın ipine sımsıkı sarılırlar. Bu bidatlerin en azı insanın hevasına uyan kimseyi Allah'tan daha çok korkmalarına rağmen diğerlerine üstün tutmasıdır. Nasıl olur da insan Allah'ın kitabı ve Rasul'ün sünnetinde bulunmayan sonradan uydurulmuş isimler yüzünden ümmetin arasına aylık sokabilir? Ümmetin alimleri, şeyhleri, Emirleri ve diğer büyükleri arasında meydana gelen bu bölme bölünme ve parçalanmalar yüzünden düşmanlar başımıza çöreklenmiş durumdadırlar. Bütün bunların tek nedeni vardır. Bu da saydığımız grupların Allah ve Resul'üne itaati terk etmeleridir. Ne zaman ki insanlar Allah'ın kendilerine emrettiklerinin bir kısmından yüz çevirirler, aralarında düşmanlık ve buz baş gösterir. Bir kavim fırkaralara ayrıldı mı, bozulur ve helak olur. Birlik oldukları takdirde salaha erip yeryüzüne malik olurlar. Çünkü cemaat rahmet, aylık ise azaptır. Ehli sünnet kalplerin birbirine ısındırılması ve sözün birliği için çalışır. Ehli sünnet sürekli olarak bu birlik ve beraberliğin etrafında hareket edip tüm Müslümanlara şefkatle muamele eder. Onlar hatası olanı bağışlar ve onu hayra hayra ve doğruya davet ederler. Onun hidayeti, salahı ve başlanması için dua ederler. Bilindiği gibi dinin aslında büyük, önemli kaydeler vardır. Kalpleri bir araya getirerek birbirini ısındırmak, söz, birliğin, söz birliği etmek, meydana gelen çekişmeleri ıslah etmek ortadan kaldırmak gibi. Zira Allah Azze ve Celle Allah'tan korkun ve aranızda olanı ıslah edin buyurmaktadır. Bu cemaat olmayı emreden, ayrılığı ve bölünmeyi yasaklayan naslardan birisidir. Bu esas kaydenin sahipleri cemaat ehli olanlardır. Tıpkı kayden dışında kalanların ayrılık fırka ehli olması gibi. O halde şunu iyi bilmek gerekiyor. Sünnetin tamamı Allah Resulü Aleyhissat ve Sema itaattir. Evet. Allah kendisine rahmet eylesin. İbnü Teymiye zindan mektuplarında şöyle diyor. Ben hiçbir zaman için Müslümanlardan birinin dahi, bir kimsenin dahi rencide edilmesini istemedim. Arkadaşlarımız da buna dahildir. Buna ne açık ne de gizli olarak arzu etmedim. Onlardan kimseye de kızmıyorum. Bilakis onların hepsinin benim yanımda bir saygınlıkları, değerleri ve öncekinden kat kat fazla sevgileri var. Herkes kendi hesabıyla baş başadır. Bir kimse doğruyu bulan bir müştehit olabildiği gibi hatalı ya da günahkar olabilir. Bu kimse birinci durumda isabet ettiğinden dolayı ecir sahibidir. İkinci durumda ise ecri iştahına göredir. Üçüncü duruma gelince Allah onu da diğer müminleri de bağışlayıcıdır. Bilmeniz gerekir ki hepimiz iman ve takva üzere birbirimizle yardımlaşıyoruz. Üzerimize vacip olan birbirimizin nusreti, zaferi için yardımda bulunmaktır. Hayrı tüm Müslümanlar için istiyorum. Kendi nefsim için dilediğim tüm hayırları mümin kardeşlerim için de istiyorum. İyi niyet sahiplerine, niyetlerinden, salih amel sahiplerine de amellerinden ötürü teşekkür edilir. Allah'tan günah günahkar kimselerde de bağışlamasını başlamasını dileriz. Aleykümselam ve rahmetullah berekat. Evet, ehli sünnet ilmi ve ameli meselelerde aralarında sevgi bağları kalacak şekilde, yani bu sevgi bağlarını öldürmeyecek, ortadan yok etmeyecek şekilde tartışırlar, tartışırlarsa da. Evet, sahabe ve tabiun'dan olan alimler aralarında tartışlıklarında Allah Teala'nın şu emrine uyarlardı. Eğer herhangi bir şeyde anlaşmazlığa düşerseniz onu Allah'a ve Resulüne döndürünür. Eğer Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız bu daha hayırlı ve sonuç olarak daha güzeldir. İlmi ve ilmi ve ameli meselelerde tartışlıklarında her şeye rağmen aralarındaki sevgi, saygı ve din kardeşliğini koruyorlardı. Evet ehl sünnetin ahlaki özellikleri de bu şekilde. Yine ehli sünnetin ittifak ettikleri ve ihtilaf ettikleri bazı özellikleri vardır. Allah izin verirse bunlarda da haftaya arz edelim. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa en tevahdek ve estağfurüke ve etubilek.